وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صنع على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعنا ان رسولنا ونبينا محمد بعاد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا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 رب شرح لي صدري وييسر لي أمري رب شرح لي صدري وييسر لي أمري رب شرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيق ولا اعتصام إلا بالله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 اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعفية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد النجمعين اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك من المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وجعلني عندك من المستفيدين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين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 اذكر فئن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقران من يخاف وعيد وَأَمَّا بنعمه ربك فحدث سنذكر بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir cuma akşamı yine bu kez e, nankörlük konusunu konuşmak üzere yine bir aradayız. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de veladiyati dabhan koşan atlara felmuriati kadhan onların Çakmak çakmak, nallarıyla çıkardıkları ateşlere... فَالْمُغِيرَاتِ Subhan Onların bir sabah vakti düşmana verdiği baskına... فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا Bu esnada tozutmana, katmalarına... فَوَسَطْنَ بِهِ ceman Ve böylece düşmanın kalabalığına, dalış yapmalarına... Girişte bu hadiselerle and içerek, Cenab-ı Hak ayetin devamında ''İnnel insana lirabbihi lakanud'' dedi. Muhakkak insan Rabbine karşı kesinlikle nankör, nankörlük içerisinde ''İnnel insana lirabbihi lakanud'' ''ve innehû ala zâlike leşehid'' ve insan kendisi buna tanık. Yani yaratılışı itibariyle insan Cenab-ı Hak ile olan bu ilişkisinde duruşunun, yaklaşımının hakşinas olmadığını, Cenab-ı Hakk'a karşı nankörlük içerisinde olduğunun da kendisi farkında. وَاِنَّهُ ala ذَٰلِكَ şehid. <لَشَهِيد> Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu habere dayanarak diyebiliriz ki, bir insan kendi nankörlüğünün bilincindedir ve bunu bilinçli olarak yaşar. Yani insan Rabbinin farkında değil, Rabbin'e karşı nankörlük yaptığının farkında değil. Aradaki Cenabı haklı olan bu ilişkisini e, fark etmemiş. Dolayısıyla da böyle bir hayat içerisinde e, kaybolup gidiyor veya kaybolup giden yığınlar. Bunlardan Söz etmek zor, çünkü Cenab-ı Hak insanın bu e, nankörlüğü bilinçli olarak yaşadığını, belli bir bilinç ile yaşaya geldiğini söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de nice ayette Cenab-ı Hak başta nimet olmak üzere nimetin farkındalığını kullara yaşattığını söyler. Demek ki kul nankörlükten bahsedeceksek eğer, önce Kul açısından nimetten söz etmek lazım. Kul belli bir nimet ve e, nimetin bilinci yani bu nimeti yaşar, nimetin farkındadır ve nimete karşı nankörlük yapar. Allah Azze ve Celle'nin kula yaşattığı nimetler akabinde kulun Cenab-ı dönüşünde dönüşündeki süreçte bu nankörlükten bahsediyoruz. Kelime manası itibariyle, Türkçemizde Farsçadan gelen bu kelime ''ekmek ve kör'' kelimesiyle birlikte terkip edilmiş birleşik bir kelime. Ekmek gibi bir nimet üzerinden kulun gösterdiği körlüğe ''binaen'' kavram olarak oluşmuş. Kur'an açısından baktığımızda bütün nimetler aslında bunun içerisinde, dolayısıyla kulun Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetlerine ki bunlar içerisinde en büyük nimet Allah'ın kuluna yol göstermesi, hidayet etmesi, bilinç ve farkındalık sağlaması. Bu hayvanlarda olmayan bir şey, yani bulunduğu yeri, kendi varlığını, geçmişini, geleceğini, Bunları anlamlandırmaya kalkması, sürece dair varlığı olduğu gibi kabul etmektense, nasıl olduğuna, oluştuğuna, nasıl işlediğine, nasıl çalıştığına ve nasıl sonlanacağına dair süreçleri kurcalayabilecek bir altyapıya sahip olması. Bu bilinçsel boyut, anlamsal boyut, Allah'ın insan evladına verdiği en büyük nimet, bu insanın zekâsı, insanın akledişi, insanın kalbi, tüm bunların arka planındaki sahip olduğu potansiyel. Dolayısıyla e, Allah Azze ve Celle hidayet diye e, söylediğimiz, bu e, muazzam lütfu, kulağa nasip ettiği bu muazzam lütfa, bunu inkar ederek yol aldığı süreçte bir kavram, dan bahsediyor küfür diye bu söylediği şey aslında hakikatin yok sayılması yani bizim nankörlük diye söylediğimiz kelimenin Kuranda karşılığı olabilecek işte ee, la kanoot ayetinde olduğu gibi ve ee, o kendi insanu kafura insan kendisine sunulan nimetleri yok sayan bir davranış sergiliyor genel itibariyle Başta hidayet nimeti olmak üzere ve diğer bütün nimetlere karşı insanın sergilediği, bunları zaten kendisinin olması gerektiği. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِيۜ Bu diyor ki, bu benim olmalı. Cenab-ı Hak diyor ki, وَاِذَا اَذَقْنَ الْاِنْسَانَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِيۜ Bir sıkıntıdan sonra, kendisine iyiliği tattırdığımızda diyor ki, bu iyilik zaten benim yani, bu benim olmalı, bana ait, bana uygun düşen zaten bu, bana bu şekilde davranılmalı. Dolayısıyla kendisinin bunu duası itibariyle zaten hak ettiği şekliyle yaklaşıyor. Allah Azze bu nereye götürür bu yaklaşım, Cenab-ı Hakk'ın kendisine ee, bu anlamda nimetleri sunmak zorundaymış, onun isteklerini yerine getirmek zorundaymış. Kulun baktığı taraftan Cenab-ı Hakk'ı e, kendisi böyle görüyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kula e, iyiliği yaşatmakta da, kötülüğü yaşatmakta da kendisini yani son derece serbest görüyor ve onu bağlayan tek bir şey var, onun da kendisi kendisine bağlayacakılmış, kuluna zulmetmemek. Allah Azze ve Celle kuluna durduk yere kötülük yapmaz, kötülüğü yaşatmaz, sıkıntı vermez ama kulun Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığı, kulun Cenab-ı Hakk'ın kendisine nimetleri sunmak sağlamak zorunda olduğuna dair yaklaşımı onun nankörlüğüne tekabül ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki اَيَحْسَبُونَ Anne mernumid duhum min malin Sanıyorlar mı ki bizim onlara sağladığımız, kavuşturduğumuz mal ve oğullar, çocuklar, mallar, mülkler nusariğ ulahum fil khairat. Biz onlara hayırları, iyilikleri ulaştırabilmek için e, yarışıyoruz, didiniyoruz yani isteklerini ivedi bir şekilde yerine getirelim çabası için. Böyle bir şey yok. Kulu, kulun ihtiyaçla, kulun isteklerini sağlamak hususunda buna mecbur, buna memur, kula hizmet eden bir e, e, durumda değiliz. Kulun öyle anlaması ve böyle görmesi çok yanlış. Başta hayat nimet olmak üzere, hayatın içerisindeki bütün nimetler de olmak üzere ve özelde insana Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, Anlama, anlamlandırma ve Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp sevebilme imkanlarının tamamı ilahi bir lütuf ve bu lütuf karşılığını bulmalı. Buna Türkçemizde biz hakkını vermek diyoruz. Yani her nimetin bir hakkı vardır ve bu hakkı yerine getirmelidir Bu hakkı verilerek kul nankörlükten uzak durabilir. Yani Allah Azze ve Celle eğer içmesi için su sağlamışsa, kul bu suyu içerek onun hakkını verir, yemesi için yemek vermişse, kul bu yemeği yiyerek onun hakkını verir, akletmesi için bir kalp sağlamışsa, kul aklederek bunun hakkını verir, yürümek için ayak sağlamışsa, yürüyerek bunun hakkını verir. Allah Azze ve Celle'nin yapabilmeyi yani tırnak içinde bütün imkanlar, kulun bunları doğru bir biçimde kullanabilmesiyle ve kullandığı takdirde hakkını vermiş olur. Eğer kul nimetleri zayi ederse, burada israf dediğimiz manada aynı şeyin içerisinde, o zaman kul nimetleri kendisinden bilmeye Cenab-ı Hakk'ın bu nimetleri zaten ona sağlamak zorunda olduğunu sanmaya veya eğer Allah'ı da denklemin dışına gün gelip attığında bu nimetleri orta yerde bulduğu hazır ganimetler gibi kullanmaya ve tüketmeye doğru ilerleyebilir. Bu haliyle kul artık nimetin sahibine karşı bildiğin kör, bir yaklaşım sergilemektedir. Nimet'i tüketmekten uzak durmuyor, o ekmeği yiyor, o suyu içiyor, o yeryüzündeki havayı soluyor, o imkanların tamamını kendi hayatında kullanıyor ama körlük neresinde bunun derseniz, çünkü ekmeğe kör, nimete kör, e, dolayısıyla nimeti görmüyor gibi bir kavram değil bu nimeti yiyen ama nimeti kendisine sağlayan kör. Her türlü imkânı bu manada bir şekilde istifade etmek istediği kadarıyla, yararlanmak istediği kadarıyla tüketen ama bunların hakkını vermek, başta şükür olmak üzere Cenab-ı Hakk'a, bunun sahibine karşı sorumluluk hissetmek, en azından ona karşı şükürde bulunmak, Kulun yanaşmak istemediği bir boyut ve Cenab-ı Hakk'ın da ayetlerde konuyu sorguladığı boyut hep bu açılandır Dolayısıyla eğer nimetler büyüklü, ufaklı, büyüklü küçüklü ise, irili ufaklı ise o zaman nankörlükler de irili ufaklıdır. En büyük nimete karşı nankörlük o zaman en büyük nankörlük olur. En küçük nimete karşı nankörlük de nispeten daha küçük nankörlük olur. O zaman en büyük nimet, demin bahsettiğimiz kulun akledip Cenab-ı Hakk'ın ayetleri üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanıması, Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini tanıması, fark etmesi... Eğer kendisine verilen bu imkanı kul değerlendirip Cenab-ı Hakk'ı tanımaya hayatı sahi, hayatın sahibini, kendi yaratıcısını, anlamaya e, ve ona karşı saygılı yaşamaya dair bir e, istikamete girmiyor ise, bundan imtina ediyorsa bu muazzam imkânı boşa çıkarmış demektir. Bu muazzam imkânı e, yok etmiş demektir ve buna davet eden hayattaki bütün Cenâb-ı Hakk'ın ayetlerini de görmezden geliyor demektir. Bu işte körlük, bu muazzam nimete karşı körlük, yeryüzünde ihtimal o ki yaşadığımız en büyük nimet, yani bu hayattaki en büyük e, fırsat ve ihtimal kul değerlendirdiği takdirde Cenab-ı Hak ile tanışık olmak, Cenab-ı Hak ile e, karşılıklı sevgi oluşturabilmek, kulun Cenab-ı Hakk'a sevgi duyup elçiye tabi olması ve sonrasında Cenab-ı Hakk'ın Kulunun sevmesi dediğimiz bu e, muazzam imkanı yaşamak. Buna dair Cenab-ı Hakk'ın ayetleri kulu buna bu sürece davet eder, hayatı boyunca davet eder. Yaşadığımız e, güzel hadiselerde bize yaşattığı güzel sonuçlarıyla Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Demin ki okuduğumuz ayette inni ehbebtu hubbal khayri an zikri rabbi'' diyordu Hz. Süleyman Aleyhisselam. Ben bu malı mülkü Rabbimi hatırlatmasından ötürü çok sevdim. Yani nimet sahibini hatırlatır gayet doğal olarak. Ama eğer bu hatırlatan tarafını yani nimet dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bütün ayetleri, bütün nimetleri birer ayet olarak Cenab-ı Hakk'ı çağıran, Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan kula hayatı boyunca bu kısmını eğer göz ardı ediyorsa kul, sonra sert örneklerle Sert yöntemlerle kula yine Rabbini hatırlatan hususlar, ayetler gelir. Bu yaşanılan her musibet böyledir. Bunlar da birer ayet olarak, şu an yaşadığımız salgın da böyle. Kul bunlardan da Cenab-ı Hakk'ı hatırlayıp Cenab-ı Hakk'a dönmeye, ona bir yol aramaya, onunla barışık bir yaşam tarzına geçmeye dair bir fırsatı değerlendirirse bu hayattaki en büyük nimetlerdendir. Ama buna karşı kör kalmış kimse, bunu görmezden gelmiş. Hayatı boyunca bu davetlerin hepsini ee, körlükle karşılamış. Allah Azze ve Celle diyor ki, ''Beni hatırlatmaktan ve beni hatırlatan her şeyden'' başta Allah'ın vahiyi kitabı olmak üzere elçisi, ve hayattaki Cenab-ı Hakk'ın bütün ayetleri وَمَنْ اَعْرَدَانْ ذِكْرِىٰۜ Kim beni hatırlamaktan uzak durursa, yüz çevirirse, işte bahsettiğimiz körlük وَمَنْ اَعْرَدَانْ ذِكْرِٓۜ O zaman ne var? Şeytana sorarsanız, Cenab-ı Hakk'ı yok sayarsan eğer hayat bütün güzellikleriyle sana gelir. Hayatı bütün güzellikleriyle yaşarsın, hayatın renkli olur, çok büyük keyif, lezzet ve şevk alırsın bu hayattan, tat alırsın bu hayattan. Halbuki hayat dediğimiz döngüyü ya yaratmış bulunan ve yaşatan Allah Azze ve Celle hiç de öyle söylemiyor. O diyor ki, wa man a'arda an zikri e, zikrinden yüz çeviren, yani beni hatırlamak, hatırlamaktan, beni iade etmekten ve beni hatırlatan her şeyden başta Allah'ın kitabı olmak üzere yüz çeviren kimseye فَاِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ Ona sıkıntılı bir yaşam var, sıkıntılı bir maişet var, zorlu bir geçim var, bu sadece ee, mal mülk olarak anlaşılmamalı, yeri gelir mal mülk olduğu halde e, tatsız, tutsuz ve sıkıntılı kalan bir hayat biçimi. Çünkü Allah'ın nazarından baktığımızda hayat zenginleştikçe tatlı, sevimli, hoş, fakirleştikçe zorlu ve sıkıntılı değildir. Allah Azze ve Celle az imkanlarla da hoş ve güzel hayatlar verebilir. Cenab-ı Hak dedi ki, e, iman eden erkek olsun, dişi olsun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَّرٍ اَوْ اُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Salih amelleri yapar ise mümin olduğu halde erkek olsun, dişi olsun. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ona hoş bir hayat yaşatacağız. Dolayısıyla hoş bir hayatı Cenab-ı Hak müminlere vaad etti. Bunların imkanları çok farklı olabilir ama az imkandan daha da olsa hoş yaşam Allah onlara hoşnutluğu yaşatacak. Bu duygular boyutu ile yaşanan bir şey. Gelelim yüz çeviren nankörlerin durumuna. Oamen ayra da endikri fe innallahu maiyshatından ka. Onun için sıkıntılı bir e, maiyşet yaşama var, zorlu. Bu dünyaya bakan yüzeyle ve nahşuruhu yawmal kıyamete a'ma Cenabı Kıyamet günü de biz onu ama haşredeceğiz dedi. Kör haşredeceğiz. Tabi kör olarak haşrolunca kale dedi ki: "Rabbî rabbim. Lima haserteni a'ma? Beni niçin kör haşrettin? Ve kad kuntü Ben halbuki görür idim. Kendi daha ben görür idim, beni niye ama haşrettin? Kulun ifadesine bakar mısınız? Sanki demek istiyor ki, yani orada görenler, e, burada da görmeli, orada kör olanlar, burada da kör kalkmalı. Bu nasıl bir yaklaşım? Ben görür haldeydim dünyadayken, şimdi niye göremiyorum dedi. قَالَ رَبِّل۪يمَ حَشَرْتَ نِيَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا <gülüyor> Cenab-ı Hak da ona dedi ki, قَالَكَ ذٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا Bizim ayetlerimiz, sana gelmişti de, daha Sen onları unutmuştun. Dolayısıyla kulun dünyadayken Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan, ona çağıran, onunla belli bir münasebet oluşturmaya, onu Rabbi bilmeye ve böylece ona saygılı yaşamaya davet eden hayattaki, her türlü vahiden başlamak üzere. Her türlü şey Cenab-ı Hakk'ın davetiyeleriydi. Bunların yumuşak örnekleri de, sert örnekleri de olmak üzere. Cenab-ı Hak dedi ki: "Sen bunların hepsini unuttun." Etetke <gülüyor> ayetuna. Ayetlerimiz sana gelmedi değil, geldi. Cenab-ı Hak bu kısmında çok nettir. Kezalike etetke ayetuna. Ayetlerimiz sana gelmişti. Ama daha. <gülüyor> Sen onları unuttun. Buradaki unutma da kişinin tercihen, bilerek özellikle unutması, gündeminden çıkararak, ciddiye almayarak, önemsemeyerek unutması. Nankörlük dediğimiz sürecin kodlarını konuşuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sunduğu bu nimete ve bu imkanı ve kendisine davet ettiği, kendisine çağırdığı ki bundan daha değerli bir şey yok, alemlerin Rabbi, ne sevgi duyup onun tarafından sevilmek imkanı ve bahtiyarlığı. Bizim ayetlerimiz sana böyle gelmişti, sen unuttun, daha. Dolayısıyla sen görür falan değildin, görmedin, görmezden geldin, görmemek için çabaladın. Hatta özellikle görmemek için hayatın boyunca, bu mecrada uğraştın. O yüzden Allah Azze ve Celle der ki, قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden basiretler size gelmiştir. Bize gelmedi demeye yer yok, Allah hepinize geldiğini iddia eden tarafı O. Femen أَبْسَرَىٰۜ Kim bu basiretleri görür, kim bu basiretleri tanır, kim bu basiretleri gördüğü şekliyle işleme koyarsa, Hayatında yer verirse, hayatında karşılık verirse, felinefsii, o kendisi lehine, kendisi için bir şey yapmış olur. Diğeri, diğer alternatif, wa mena amiya, kim kör davranırsa. Bu da kör olmak doğal bir şey, ama kör davranmak, kişinin kendi iradesiyle yaptığı bir şey. Türkçe'de görmezden gelmek dediğimiz, wa mena amiya, kim de görmezden gelirse fa aleyha bu da onun kendi aleyhine dönecek olan bir şeydir. Dolayısıyla kulun lehine olan nimeti değerlendirmesi. Kulun aleyhine olan nimete nankörlükle karşılık vermesi. Baddalu ni'matellahi kufran. Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ın nimetini küfürle karşılık verenler, nimetine küfürle karşılık verenler. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارًا Ve kendi kavimlerini böyle bir yokluğa, hiçliğe, azaba, belaya müstahak hale getirenler. Dolayısıyla nimeti tanımak, nimetin sahibine şükretmek, nimeti değerlendirmek ve nimeti esas alan bir yaşam e, oluşturmak, Kulun önünü açarken, Le inşa kartum şükrettiği takdirde daha fazlasını kendisine getirecekken, Le inşa kartum Le azıdan in kafartum nankörlük ise azab'a dönüşür. Valla in kafartum in nerede bileşediyet. Eğer nankörlük ederseniz, o zaman benim azabım çok şiddetlidir. Allah Azze ve Celle nimetlerine dikkat çeken ve nimetlerini tanımayan, bu bazılarının sandığı gibi, kuru bir şekilde nimete değer verip, onu korumak ve muhafazadan ibaret değil, onu israf etmemekten de ibaret değil. O nimetin kim tarafından sağlandığını da bilen bir anlayışla, bu boyut eksik olursa, nimeti başı üstünde taşısa da, nimeti e, en itinalı şekilde kullanıp, olabildiğince ona değer verse de e, bir anlam ifade etmez. Nimet'i e, kulun doğru tanıması nimeti sağlayan Allah Azze ve Celle'yi, nimeti sunan Allah Azze ve Celle'yi e, bilerek nimeti onun verdiği ölçülerde kullanması şeklinde e, görülür. Çünkü Madem ki nimeti sunan Cenab-ı Hak'tır, O'nun istediği şekilde o nimeti kullanmak ve bundan ötürü de nimeti sağlayan Cenab-ı Hakk'ı bilip O'na şükretmek. Bu bahsettiğimiz ölçüyü aşan veya bunun dışında kalan anlayışların e, hele hele Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında bırakan örnekleriyle Bunların, e, bunlardan söz etmiyoruz. En büyük nankörlük nimetin sahibine karşı körlüktür. Hele hele nimeti e, daha çok sevip nimetin sahibine tercih etmek de e, olabildiğince e, kötü bir körlük veya anlamsız bir körlüktür. Bazı kullar nimeti Cenab-ı Hak'tan kendilerine ulaşan. Ee, sevip değerlendirip baştan tacı edip hatta uğruna hayatlarını adayıp sahibine karşı ee, kör kalabilirler. Söz gelimi Cenab-ı Hakk'ın verdiği mal mülk servet nimetini çok sevip de Allah Azze ve Celle uğrunda buradan infak etmeyen kimseler böyledir. Dolayısıyla nimetin doğru tanınması nimetin kim tarafından sağlandığının ki insan aklederek onu değerlendirebilecek bir e, potansiyelde yaratılmıştır ve bunu bilince de onun bu nimeti ne maksatla verdiği ve nasıl tüketilmesini önerdiği veya tavsiye ettiği ne dikkat ederek kulun e, hayatını düzenlemesi, e, onundan hankörlükten uzaktılar. tutar. Cenab-ı Hak dedi ki bilinç özelinde konuşalım. Alam tara anna sen görmedim mi? Allah yulucu laila fil Gece gündüze duruyor. O yulucu nharafi lail gündüzü de geceye duruyor. Gece ve gündüz Cenab-ı Hak'ın e, büyük bir nimeti olmak üzere yeryüzünde yaşadığımız olağanüstü hadiselerden bir tanesidir. Yani bazıları der ki bunun hiç olmadığı bir yerde olsak, güneşin doğumunu bir kere izlemek için bile insanların trilyonları vermesi e, söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla hayatımızla birebir e, uyumlu olan, gecesiyle gündüzüyle içinde bulunduğumuz bu ortamda Cenab-ı Hak bir defa bunu görmedin mi? diyor. وَهُوَ Geceyi ve gündüz ardışık kılan odur. Limen ara da en yezkara. Buradan bir öğüt almak isteyen ev ara anda ve şükretmek isteyenler için anlamlıdır. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki gördün mü? Elem tera enallahu yulicu'l leyla ve yulicu'n-nahara fil Gündüzü gecenin içerisine duruyor, geceyi de gündüze dürüyor. Osahhara'ş-şems vel kamar, Güneşi ve ayı O sizin için müsahhar kılmış. Sizin hayatınız açısından olmazsa olmaz kıymette varlıklar bunlar. Görmediniz mi? O عَشَّمْ سَوَ الْقَمَرِ Cenab-ı Hak dedi ki, elem تَرَبْ bir sonraki ayette اَنَّ الْفُلْكَ fil فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ Yine bakmadın mı, görmedin mi? Fulk yani gemi tecri fil bahr. Denizde koşuyor. Nasıl koşuyor? Bi'nimetillah. Allah'ın nimetiyle koşuyor. Alam tara fulke tecri fil bahr bi ni'metillah. Allah'ın nimetiyle. Dolayısıyla nimeti görebilmemiz için Cenab-ı Hak ayrıca dikkatimizi çekiyor. Bak, gemi Allah'ın nimetiyle Denizde yürüyor. Niçin? Nimet niçin var? لِيُّرِيَكُمْ min اَيَتِهِ Size ayetlerini Cenab-ı Hak göstermek için. Dolayısıyla biz insanlar açısından nimetlere bakış açısı, doğru bakış açısı bir nimeti kullandığımızda, yani diyelim gemiye bindik, gemi denizde seyrediyor, kulun bakış açısı suya kaldırma kuvvetini kazandıran, Gemiyi yapmayı bize öğreten ve böyle özgül ağırlıkları, daha düşük varlıkları suyun üzerinde e, bir araya getirip, tecrüye alazat, elwahin ve dosur levhalar ve çivilerle gemi haline getirip bize bu imkanı sunan Allah Azze ve Celle'dir. Bu nimeti doğru görebilmek, sonra bunun neticesinde e, denizde sağa sola yaptığı gözlemleri denizden çıkardığı balıkları, yemek içmek için, e, süs için, kıyafet için, e, denizden edindiklerini, bunların hepsini ayrı ayrı Cenab-ı Hak ayetlerde zikreder. Bunların hepsi لِيُّرِيَكُمْ min اَيَاتِهِ ''Ayetlerini göreseniz'' diye. Eğer kul Allah Azze ve nimetleri üzerinden ayetlerini görür ise, ve bundan ötürü Cenab-ı şükreden ise, işler güzel gider. Bu gelen hoş çağrının güzellikle karşılık bulmasıdır kulda. Ama eğer bu hoş çağrı, çağrı, kulda güzellikle karşılık bulmaz ise, kul buradaki bu yumuşak ayetleri, soft çağrıları göz ardı eder ise وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُولَ لِى Bu kez, dağlar gibi rın sırası gelir. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَبْظُولَ لِهِ Demin Cenab-ı Hakk'ı nimetini yaşarken hatırlamayanlar, Demincen'in tam da kendilerinden beklendiği şekliyle bu nimeti, bu güzelliği yaşarken Allah istiyor ki kul nimeti yaşarken o akleden potansiyeliyle nimetin sahibine karşı o hislere bürünsün. Bir yudum suyu içerken bile o suyun Allah Azze ve Celle tarafından sağlanan bir nimet olduğu bilinciyle قُلْ أَرَأَيْتُمْ in أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ Bu varsayımı kendisi yapabilsin, Allah'ın suları çekilse bize kim suyu getirecek? Bize bu suyu sağlayan Allah Azze ve Dolayısıyla içtikçe o yudum suyu, daha nimeti yaşarken en güzel tadında ve kıvamında Allah Azze ve Celle'ye karşı bu minnet hissini, bu borçluluk hissini güzellikle duysun. Cenab-ı Hakk'ın planı bu. Hoş bir şekildeki e, birinci basamakta kula olan hoş çağrısı, üstelik kendisi nimet ile çağırıyor, güzellikle çağırıyor. Kulun hoşlandığı ve zevk aldığı bir şey ile çağırıyor onu. Burada da Cenab-ı Hak diyor ki, ''Hüvellezî yuseyyirukum fil barri vel bahur ve bihim rihin tayyibetin ve ''Hoş bir rüzgarla onları sürükledik, ve <gülüyor> ferihû hoşlarına gitti, ondan mutlu oldular, sevindiler, o kadar. Mutlu oldular, keyiflendiler, selfie'leri çektiler, fotoğrafları yaptılar, bir tanesinin aklına gelmedi ki denizi altımıza koyan, bize gemiyi geminin malzemesini bahşeden gemiyi yapabilmeyi baktı diğer canlılarda yok Biz yapıyoruz demek ki bu da büyük bir nimet bunu bize öğreten sonra bunu bizim kullanmamıza sağlayan bu rüzgarı bize hafiften veren veya bu motoru bize yapma imkanını veren bu nimetlerle bizi donatan olanak karram ne beni edeme وحملناهم في البر والبحر karada ve denizde bize böyle taşıtlarla bizi onları bizi onlara yükleyen ve bindiren Cenabı Hak bize bu büyük lütfu diye Allah'a hamd edesi çok olsa Allah'a şükredecek olsa El cezaul ihsan illel ihsan. Güzellik güzellikle karşılık olacak. Hoşnutluk hoşnutlukla karşılık bulacak. Le in şekertum le Siz şükrederseniz daha fazlasını veririm diyen Cenabı Hakk'ın kuluyla güzel nimetler üzerinden kurduğu bir ilişki. Burada ilişki kurmaya çalışan tarafın Cenab-ı Hak olduğunu önceki derslerimizde de konuştuk. Bu biz kullar açısından ne kadar yericidir? Halbuki buna ihtiyaç duyan taraf biziz. Yani Cenab-ı Hak ile iyi bir ilişki, iyi bir münasebet bir sevgi bağı. Onun sevgisine muhtaç olan, bunu isteyen ee, arzu etmesi gereken taraf biz iken, bundan çoğunlukla sırt çeviren, buna e, itibar etmeyen ve Cenab-ı Hakk'ın çağrılarını tek tek tüketen taraf diye insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla insanı tek kelimeyle, genel itibariyle e, tanımla diyecek olsanız, akla gelen neredeyse ilk kelimelerden bir tanesi. kör. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّيْوَةٍ وَفَرِحُوا بِهَاۜ Hoş bir rüzgarla da onları sürükledik, Bundan memnun oldular, sevindiler. Ama Cenab-ı Hakk'ın beklediği şey olmadı. Elhamdülillah ne güzel Rabbimiz bize bak bu büyük imkanı sağlamış. Nimet'i Allah'tan bilmek şükrün ta kendisidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunları bize böyle öğretti. Dedi ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni yaratan da o, yaratılışımız Allah'tan. فَهُوَ <gülüyor> يَهْد۪ينَ Hidayet eden de o, yol gösteren de o. ben yolumu kendim buluyorum falan değil. فَهُوَ <gülüyor> يَهْد۪ينَ O bana yol gösteriyor. Ayetlerini köşe bucak koyuyor, birinden diğerine, ondan, ondan tekinden ötekine beni, ve kılavuzluyor bilginin peşinde. Hem yarattığı e, eşyayı anlamak, hem de bu eşyayı anlarken onun gücünü ve kudretini anlamak üzere. Bütün yani hem e, vahiy temelli hem kevni ayetler temelli insanın öğrendiklerine dair bütün kılavuzlamalar Cenab-ı Hak'tan. Dolayısıyla ilim Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da hep İlimin ee, ilmin verilmesinden Cenab-ı bahseder. Utul <gülüyor> alma, ilim verilenler. Allama'l insana ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğreten allah Azze ve Celal'dir. Dolayısıyla bilgi, ilim sahibi oldukça bunu Allah'tan bilmesi kulun bu şükür öğrendiklerini, keşfettiklerini, bulduklarını hangi ilim alanın içerisinde olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kudretine, büyüklüğüne e, yorması, böyle anlaması. Dolayısıyla bilgi Allah'tan, Ve وَاِذَا مَا رِضِتُ فَوَيَشْفِينَ Hastalansa gelen şifayı, hastalık sürecinde ve bundan gelen neticede, bundan çıkış, فَلَا كَاشِ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِ فَلَهُ اِلَّهُۜ eden o acının da, zararında da Allah'tan ve ondan gelece, yine çözümün de çıkışında Allah'tan olduğu bilinci. Dolayısıyla nankörlüğü yırtıp kaldırıp atan şey doğru bir bilinçtir. Hayatı bütün nimetleriyle ve bütün akışıyla Cenab-ı Hakk'ın yürüttüğü bilinci. Bunu aklederek insan bu bilince kavuşur. Akletmez ise hayattaki bütün nimetleri yeryüzüne sağdan soldan saçılmış, gökyüzündeki büyük cisimlerden şuradan buradan gelip yığınmış ve kendisi de hasbel kader bir şekilde tesadüflere bağlı olarak ortaya çıkmış bir varlık gibi ve akışı da hayattaki yürütme boyutunu da öylesine gelişen, kulların iradelerinin bileşkelerine bağlı olarak gelişen bir ortam gibi görmeye başlar. Bu nankörlüğün ta kendisidir. Hele hele bir kimse mesela Allah'ın şifa nasip ettiği bir kimse, hastalığı yendim, hastalığı şöyle ettim, hastalığı böyle yaptım, virüsün hakkından geldim, virüste savaştım, boğuştum, didiştim, sonunda galip gelen ben oldum gibi olayı böyle tanımlıyor ise, zaten ne hayırın kaynağını ne de şerrin kaynağını ne de hayattaki iş, oluş her türlü gelişmenin Allah'tan olduğunun bilincini kaybetmiş demektir. Bu kimse e, nankörün ta kendisidir. Çünkü Allah'tan olduğunun farkında değil. Hele hele nimetin Allah'tan olduğunun farkındalığını kaybetmek, Azabı getirir. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, فَرِحُوا biha. Sevindiler, mutlu oldular güzel, her şey yolunda hafiften bir rüzgar esiyor, gemi akıyor. Halbuki bunu Cenab-ı Hak li yürüyakum min âyâtihi. Ayetleri göresiniz diye bunu yaşatıyor size. Bu bir sahne, hayatta bizim yaşadığımız bütün nimetler açısından benzer sahneyi tasavvur edebiliriz. Ama Cenab-ı Hak bu sahneyi anlatıyor. Benzer başka anlattı sahne nerede var. Peki sonra ne diyor? Bayza gashihum maucun ka Bunun üzerine devamında dağlar gibi dalgaları getirip etraflarına getirdi. Öteki ayette ise ofarihu biha jaat harihun asif. Ve جاءهم الموج من كل مكان. Sert bir rüzgar çıkıp geldi. E geldi tarihun asifun ve geldumul mevcu min kulli mekan ve her taraftan dalgalar onlara geldi. O zannu ennehum uhita ve zannetmeye başladılar ki biz kuşatıldık. Yani bizim işimiz bitti, kuşatıldık. Da'u Allaha muhlisina lehuddin. Gene vakti ki Allah'ı çağırmaya başladılar. Bu ana kadar hiç yok. Yani öncesinde onlar o hoşnut oldukları, memnun oldukları, hoş rüzgar işliğinde gemide yol alırken, elhamdülillah, Allah'a Allah'a seslenselerdi, Cenab-ı Hak çağarsalar diye yarabbi. Bu büyük nimetini yaşıyoruz. Sen kaldıtmasaydın, su kaldırmazdı. Sen bizi ondan hafif, bu varlıkları, bu gemi, ağaçları, bu malzemeyi ondan hafif yaratıp bunları bir araya getirmeyi, kesmeyi, biçmeyi ne, ne bileyim ve bunları yapabilmeyi öğretmeseydin bizim böyle bir imkanımız olmazdı. Vaktiyle yeryüzünü bu o engin sularla çevirmeseydin, böyle bir yerden bir yere su her türlü intikal için el olmazdı. Ortada basit bir göl olaydı, hiçbir yere gitme imkanımız olmaz ama dört tarafı sularla çevirdi hatta üçte iki sularla çevrilir. Yani en makro düşünceden, en suyun kendi e, moleküler boyutuna kadar, bunların hepsinin hazırlanmış, düzenlenmiş kulun. Çünkü sen o suyun üzerinde, o gemide ilerlerken tüm bunların neticesinde bir nimet yaşıyorsun. Hele o denizden biriktirdiklerin, aldıkların, yediklerin, içtiklerin yaşadığın o e, güzellikler, Hepsi de ayrı, binekler yapıp, bu gemilerle hız vesaire yaptığın şeyler. لِيُرِيَكُمْ مِنْ ayeti. Dolayısıyla bir nimet varsa, bu nimeti göresin diye, ayetini göresin, Allah Azze ve Celle bu nimeti bana sunmuş diye göresin. Görmez isen o zaman nankörün Cenab-ı Hak yakasını bırakmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle kulundan kolay vazgeçmez kul körlük etti diye Cenab-ı Hak sen misin bana körlük eden diye birdenbire onu gözden çıkarmaz. İşte çoğu kulun anlamadığı taraf budur. Çoğu insanın Cenab-ı Hakk'ın sert önlemlere başvurup sert tedbirlerle, sert yöntemlerle yumuşak, kolay dan olanlarından sonra sert olanlarıyla kulunu yine kendisine çağırması, ni ee, anlamamaktadır. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın anlatımına bakarsan diyor ki bundan anlıyorlar. Nasıl ki rüzgar e, gelip de onları kuşattı. Oydı kaş yağmur kazdılar. Davu'llaha muhlisin led Dini Allah'a bütünüyle özgü kılarak Cenab-ı Hakk'ı çağırdılar. Putları unuttular. Aracı tanrıları unuttular. Şunu, bunu hepsini unuttular. Davu'llaha muhlisin Allah'a çağırdılar. Kul eğer ne kadar büyük nankör olursa olsun, yani nimetin sahibine ne kadar kör olursa olsun, nan ekmekse, ekmeğin sahibine ne kadar kör olursa olsun, bilginin, ilmin sahibine. Bugün en büyük nankörlüğümüz ilim nankörlüğü. Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bütün bu ilimleri Cenab-ı Hak'tan bilmeyerek nankörlük ediyoruz. Bugünkü bilim ve teknoloji. Bunu nasıl sağladık? Cenab-ı Hakk'ın öğretmesiyle sağladık ve bize öğrenme imkanı vermesiyle sağladık. Bizi öğrenebilir, keşfedebilir yaratmasaydı, eşekler gibi yaratsaydı öğrenemezdik. Ne biyolojiyi öğrenebilirdik, ne fiziği öğrenebilirdik, ne kimyayı öğrenebilirdik. Hiçbirini, maddeyi de öğrenemezdik ama bizi öğrenebilecek bir halde yarattı, onları da anlaşılabilir bilginin önünü açtı, modüler kıldı adım adım keşfetmemize imkan sağladı. Dolayısıyla bu büyük bir bilgi ve bu bilgiye dayalı olarak oluşturduğumuz, yaptığımız şeyler var. Şimdi bunu bize öğretmiş ve vermiş Allah'a hamd edecekken diyelim ki uçağa bindin, kanatlandı, uçak uçmaya başladı. İnsana bunu yapabilmeyi, bunu anlamayı, havanın kaldırabilmesini e, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kuşlardan bakarak esinlenip, öyle bir e, imkânı e, sonuçlandırabilmesini Allah'ın sağladığını. o bize bunun yolunu göstermeseydi وَمَا كُنَّ لِنَهْ تَدِيَا لَوْ لَا اَنْ <اللّٰه> Biz bunu beşeremezdik diyecek ve buradan gelen bu bilgi ve bu bilgiye dayalı olarak oluşturulmuş bu aracı, Allah'tan bilecek bir yaklaşım bu e, nimete hakkını vermek, nimetin sahibini bile, bilebilmek. Ama yok, şöyle bakarsa ya bu insanlardan ne kadar, bu da ne kadar çok şeyler yaptılar, bak şöyle oldu, böyle oldu. Demek ki e, bu Allah ve Allah'a dair bilgiler değil, e, kafirlerin yaptığı şeyler onlar mühim, onlar değerli. Bilgi de onların ürettiği bilgi, sanki yoktan üretiyorlar, olmayan bir şey Allah'ın koyduğu. Hangi kaideyi, hangi kuralı, hangi formülü nereden çıkarırsa çıkarsın insan, Allah'ın kendisine verdiği zeka ile Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklardan çıkarıyor. Kendisinden var etmiyor. Genetiği keşfede eden ekipteki adamlardan birinin demesi gibi. Biz gittik ama onlar zaten yüzyıllardır oradaydı yani varlığın başlangıcından beri o genler zaten oradaydı. O sebeple e, bilgi de bir nimettir ve bu nimeti Allah'tan bilmemek de en büyük nankörlüklerden bir tanesi. Bugünlerde özellikle dini bilgiyi aşağılamak adına geliştirilen hele hele bu salgın ortamında geliştirilen çok bayağı söylemler var. İşte diyor ki biz sorular dinden gelecek zannettik, biyolojiden çıktı. Ya demek istediği şey şu: dini bilgi yani yaradana dair bilginin o yüzünün hiçbir kıymeti yok. Ee, seküler bilgi üzerinden, bak o yine ona muhtaç olduk. Şimdi seküler bilgi üzerinden aşı ve benzeri bir tedavi bulunabilmeye hocası da muhtaç, cancası da muhtaç. Demek ki en yani mürit ilimdir, fendir. Dolayısıyla dini bilgiler, vahya dayalı bilgiler bunlar. E, Afyon kişilerin kendilerine uyanıldığı şeyler hakikatle alakalı bir tarafı yok, Allah'la alakalı bir tarafı hele hele hiç yok. İşte nankörlük dediğimiz bu, eldeki nimetin bilgi dediğimiz o nimeti Allah'tan bilmemek, onu Allah'tan steril hale getirip kul işi zannetmek. Bugünkü bilim ve teknolojinin var ediciye karşı en üst perdeden, gerçekleştirdiği meydan okumadan bahsediyorum. O yüzden zaman zaman insanın en büyük modern zamanlardaki tanrısı, bilim ve teknoloji oldu. Bununla Cenab-ı Hakk'a meydan okuyor. Allah Azze ve Celle nankörlere anlayacakları dinden azabı gönderiyor. Şimdi azap gelince... فَلَوْ لَا اِذِ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُمْ Bari yakır, yakarıp Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarsalar. Ya Rabbi bizim bilimimizde, teknolojimizde hep öğrettiğin şeyler, biz seninle baş edemeyiz. Gözle görülmeyecek kadar küçük bir varlıkla bizi perişan ettin, biz yanlış yaptık, mağfiretini dileriz, Bağışlamanı dileriz. Bundan sonra nimeti senden bilecek ve nimeti senin istediğin ölçülerde yaşayarak hayatımızı sana saygılı bir hale getireceğiz demelerini bekler Allah Azze ve Celle. Kulların, çünkü bu sert önlemler kullara yönelik yine bir çağrıdır. Tıpkı deminki sahnede olduğu gibi وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِر۪يحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُ بِهَا Sevindiler, şımardılar. جَاءَتْهَا ر۪يحٌ Sert bir rüzgarı gönderdik, dalgalar her taraftan onları sardı, kuşattı. وَلَنُّ اَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ Artık kanaat ettiler ki biz kuşatıldık. دَعُوا اللّٰهَ مُخْرِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Cenab-ı Hakk'ı çağırdılar, bütünüyle Allah'a yalvarıp, sadece O'na e, yakararak. لَاِنْ أَنْ جَيْتَنَا مِنْ Bizi bundan bir kurtar, bizi eğer bundan kurtarırsan neyi yapmamışlardı, neyi ihmal etmişlerdi, şükretmemişlerdi, bildiler anladılar ki yani Nefesimizi aldık, temiz havayı aldık, güzel keyfi aldık, denize çıktık, güzel yol aldık, hiç Rabbimizi hatırlamadık. Onu unuttuk, bize Cenab-ı kendisini hatırlatıyor, sert bir şekilde hatırlatıyor. Yumuşak eserken rüzgar hatırlamak istemedik, göz ardı ettik. Şimdi Allah'a konuşursak milletin keyfi kaçar. Herkes şu anda selfie çekiyor, kimileri içiyor, kimileri keyfinde, kimileri... Ee... Cenab-ı Hakk'a saygısız davranıyor. Böyle her şey yolundayken Allah'tan söz etmenin, Cenab-ı Hak'tan söz açmanın ne kadar birleri ve çoğu tarafından iğreti karşılandığını bilirsiniz. Cenab-ı Hak şimdi hepimizi hizaya getirdi. Şimdi geminin yüzeyinde ''Ya Rabbi bizi bundan kurtar'' diyen ekip halindeyiz hepimiz. لَاِنْ اَنْ جَيْتَنَا مِنْ eğer bizi bundan kurtarırsan, لَنَكُونَنَّ مِنَ شَاكِرِينَ Biz kesinlikle şükredenlerden olacağız. İnanıyorum ki şu anda yeryüzünün çeşitli coğrafyalarında kendi şu her zaman aldığımız hava, ciğerlerimizi doldurduğumuz, derin derin soluduğumuz, büyük muazzam bir nimet olarak yaşadığımız bu şeyin yokluğunu çeken, üzerine gelen buram buram oksijene rağmen su dolu ciğeriyle bunu içine çekemeyen insanlar kim bilir Cenab-ı Hakk'a nasıl yalvarıyorlar. Le in enceytena <gülüyor> suda değil denizde değil yatağında evin ortasında boğulan insanlardan bahsediyoruz. Kendi ciğerleri içerisinde boğulan insanlardan bahsediyoruz. Ve inna sha'nugriqum fe la biz istersek onları boğarız diyor Cenab-ı onlar şimdi denizden kurtarınca artık boğulma riskinden kurtulduklarını mı zannettiler? Çünkü bu ayette diyor ki Cenab-ı Hak bize böyle söz verdiler. لَاِنْ min جَيْتَنَا le هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا اَنْ جَاهُمْ اِلَى Onları biz karaya kurtarınca, çekip karaya, onlar hemen bizi göz ardı etmeye başladılar. اِذَا لَهُمْ مَقْرٌ فِي Hemen ayetlerimize tuzak kurmaya başladılar. Hemen bizim ayetlerimizi göz ardı etmeye, ayetlerimize yol vermeye, Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan her şeye karşı tedbir almaya koyunlar. Hemen, اِذَا لَهُمْ مَقْرُونَ فِي اَيَاتِنَا Onlara de ki, قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مكره. De ki, tuzak yapmak açısından Cenab-ı Hak daha hızlıdır. Bu kadar çabuk değiştiniz, daha şurada deniz. Karaya ayak bastınız, hemen değiştiniz. Hemen Cenab-ı Hakk'ı unuttunuz ve Cenab-ı Hakk'ı unutturan her şeyi gündemden çıkarmaya, bunlara karşı tedbir almaya kalkıştınız. Ne çabuk, nasıl bir nankörsünüz siz? اِذَا لَهُمْ مَقْرُونَ ف۪ي Onlara de ki قُلِ اللّٰهُ Eğer plan yapmaksa, tedbir almaksa Cenab-ı Hakk'ın planı, Cenab-ı Hakk'ın tedbiri, her ayetlerimize karşı tuzak kurmaksa, Cenab-ı size karşı tuzağı daha hızlıdır. اَمْ <gülüyor> اَمِنْتُمْ Şimdi Cenab-ı Hak soruyor. em emintum اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ Sizi o ayak bastığınız karanın kenarına böyle Cenab-ı Hak açıp da yutturmak istese bir emniyetiniz var mı? Kara çok mu güvenli bir yer? Geçenlerde bazıları diyorlar ki Ya Rabbi, Eve giriyoruz deprem sallıyor, kapıya çıkıyoruz salgın var diye eve git diyorlar. Nasıl bir çaresizliğin içerisinde cana bak, bizi çekti. Ne evimiz içi güvenli, ne kapısı güvenli. Dışarıdan salgın kol geziyor, evin içerisi kolunlar sarsılıp üzerimize yıkılası var. Bunları tesadüfen gelişiyor, sırası gelmiş yeryüzünde şey birikmiş, enerji birikmiş, diye okuyup geçersek, enerjiyi biriktireni, vakti zamanı gelince bizim başımıza bunları yaşatanı görmezden geliriz. Elbette ki her şeyi bir hikmet ile yürüten Allah Azze ve Celle bunları sistematik yürütüyor. Ama kim yürütüyor göz ardı ederseniz, sahâbun merkum. Cenab-ı gökten taşları gönderdik. O inyara o kisfen min esemai esaqıtan böyle görüyorlar düşüyor. Dediler ki bunlar işte sıralı gökteki kuşaklar bunlar. Taş kuşakları dönüp böyle dönüp dolu gidiyor. Bize gelmeyecektir. O inyara o kisfen min esemai esaqıtan, yikolu sabaumurkum. F'derhum, hatta yulaqu yoma humu ladi fihi esaq. Bırak onları. O bayılıp düşecekleri gün gelinceye kadar, gün gelecek, o taşlar tepelerine düşmeye başladığında, bunlar da yaşanacak. Bir gün şu şehri vuracak, öteki gün başka bir şehri ortadan kalkıracak. Cenab-ı Hak diyor ki, يَوْمَ لَا يُوْنِيَ عَنْهُمْ O gün onların planları bir işe yaramayacak. Yani gün gelir de bu taşlardan yeryüzüne yaklaşan olursa, Onları imha etmek, uzaklaştırmak vesaire. Belki günü öncesi bunları başaracaklar, ama Cenab-ı Hakk'ın onları tek tek yere düşünmeye kalktığı gün, yo melayuni anhum kayduhum shi'a. O gün tuzakları bir şey yaramayacak. Cenab-ı ki ve innalladzina zulumu azaban dun zallik. Zalimler için bundan önce de azaplarımız. Kim bilir bunlardan bir tanesini belki şu anda e, yeryüzünde, hem de global olarak yaşıyoruz. Hepimiz aynı anda yaşıyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki karaya ayak bastınız, artık boğulmak yok öyle mi? Karaya yere yuttururuz, ciğerlerinize bu kez su değil, toprak doldururuz. اَمْ اَمْ اَمْ اِنْتُمْ جَانِبَا اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا Yahut gökten başınıza taş göndeririz. Kara çok mu güvenli? Şimdi karaya basınca birden sırtınızı döndünüz. İnsanın nankörlüğünü konuşuyoruz. Böyle arabaya bindikten sonra araba tekerler döner dönmez arka camdan mamik yapan mı diyordunuz? Bandik yatan mı? Çocuklar yapıyorlar ya, nanik yapıyorlar. Onun gibi bir şeyden bahsediyoruz kendisini biraz güvenli saydığı anda hemen Rabbine karşı cüretkar davranan, onu görmezden gelmeye, onu umursamamaya, ona hayatında yer vermemeye, onu ciddiye almamaya hemen hızlıca dönen bir varlıktan bahsediyoruz. Ne mutlu yumuşak çağrıların kendilerinde karşılık bulduğu ve böyle zaraplarına boyun eğen kimselere. Yine ne mutlu sert çağrılar eşliğinde de hizaya gelen kimselere. Çünkü Cenab-ı Hak bu sert çağrılardan sonra da فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٍ böyle bir yol tutturabilenlerden bahsetti. Yani ee, kurtulur kurtulmaz denizden hepsi değil de bir kısmı ya yapmayalım bundan böyle artık Rabbimize. Ayaklar artık sağlam bastığı halde kendisini güvende hissettiği halde bu kez iradesiyle yani baskıyla değil bu kez iradesiyle Cenab-ı Hakk'a saygı duymaya tercihen devam edebiliyor. Ne mutlu, onlara da ne mutlu. Kimlere e, ne mutlu yok, tüm bunları hep tüketen, yaşadığı bunca e, hayatı boyunca Cenab-ı Hakk'ı kendisine hatırlatan, başta güzel nimetleri olmak üzere, bunlardan bunları anlamlandırmaktan hep kaçınan, kötü Çağ, e, sert çağrılar geldiğinde bunları da bundan kurtarayım bak böyle olacağım, bundan kurtarayım bak iyi olacağım diye Rabbine vadede dururken her defasında kurtardıkça yine Rabbine sırt dönenlere ne mutlu yok. Cenab-ı Hak onlara dedi ki اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ ف۪ي تَارَةَ نُخْرَى Bir de şundan emin misiniz? Sizin yolunuzu Cenab-ı Hak bir kez daha denize düşürmez mi? Gün gelir yine bir deniz yolculuğunda. Olamaz mısınız yani? Tüm bunlara karşı emniyetiniz var da artık kendinizi güvende hissedip mi bu nankörlüğü yaşıyorsunuz? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok. Kur'an'da em emintum diye başlayan ayetler var. em emintum مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ bikum بِكُمُ ard Size yere yuttursa Allah Azze ve Celle gökteki size yere yuttursa, Cenab-ı Hak. Yerde O'nun ordularında buna karşı bir emniyetiniz var mı? اَمْ اَمِنْتُمْ اَيْ مَنْ فِي السَّمَاءَ اَنْ يُرْسِلَٓا veya üzerinize taşlar gönderse buna karşı emniyetiniz var mı? Biz hangi körlüğü Cenab-ı Hak'ka karşı, özellikle sert çağrıları Cenab-ı Hakk'ın geldiğinde kulların iyice Cenab-ı Hak'ka karşı diklenmesi, Cenab-ı Hakk'a karşı izişmarlıklanması ta ki özellikle tek tek yakalayıp boyun eğdirinceye ve kız kıvrak öldürünceye kadar mı kul Allah'a karşı son ana kadar hep e, diklenmeye devam edecek. Azifetil Asifa yaklaşmakta olan yaklaştı. Leysa min dunillahi kashifa. Bunu Allah'tan gayrısı kaldıramaz. Ne zaman ki Cenab-ı Hak buldurmak isterse o zaman aşşiyi bulabiliriz. Ne zaman ki Cenab-ı Hak buldurmak isterse göstermek isterse o zaman tedaviyi öğrenebiliriz. Bilgiyi de Allah Azze ve Celle'den kul çaba gösterse de Cenab-ı Hak sonucu yaşatan Allah Azze ve Celledir. Efemin hadal hadiyi tecrübeun. Siz bu söze şaşıp şaşırıyorsunuz öyle mi? Vatadpakoğun, <gülüyor> vallatbkoğun. Gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz öyle mi? Ve <gülüyor> en hala boyun eğmiyor, dik dik duruyorsunuz öyle mi? Cenab-ı son bir kez çağırıyor: Fesjudu <gülüyor> lillay. Hiç durmayın, hemen Allah'a secde edin, vay <gülüyor> budu ve ona kulluk edin. Yoksa azabı söz verip de sözden sonra azabı kaldırdığında Cenab-ı tekrardan aynı şeylere geri dönmeniz, dönmemiz sadece Cenab-ı Hak aleyhinde kat ve kat günahımızı, kat ve kat cürmümüzü, kat ve kat nankörlüğümüzün e, kanıtları olarak yığılır. Allah Azze ve Celle bunları kullarına yaşatır ki, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَا ''Hayırla da şerle de sınar.'' وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّيَةِ İyi şeylerle de, kötü şeylerle de, koşulları değiştire değiştire sınar ve kendisine çağırır ki kulun Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığında hiçbir mazereti kalmasın. Hoş, güzel yani iyiden iyilikten de anlamadın, hoş şeylerle de çağırdık, kulak asmadın, sert çağrılarda da bulunduk, sert önlemlerle de seni yine çağırdık ama sen onlara o sertliği, o sıkıntı verdiği, o zorladığı anlarda boyun eğer gibi oldun, sonra yine kendini güvende hissedince yine bize karşı saygısızlığa yöneldin. Bu bahsettiğimiz şablon, maalesef insana dair bir şeyden bahsediyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın göre insanların çoğunun sergilediği, Cenab-ı Hakk'a sergilediği bir e, tavır biçimi bu, bir yaklaşım biçimi bu. Başta kendimiz olarak bunun çok örnekleriyle hayatımızda karşılaştık. Şimdi insanlık olarak büyük bir örneğiyle karşı karşıyayız. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bize ne demek istediğine dair e, soruyu sormaktan imtina edip konuyu Cenab-ı Hak ile olan aranızdaki ilişkide anlamlandırmaya, sebep ve sonuçlarını orada aramaya kalkmaz isek, Allah Azze ve Celle'nin nankörlüğü ile bugünümüzü yarınımıza, yarın başka bir yeni nimete nankörlük, yarın başka bir azaba dönen sıkıntı ile hayatımız gerek fert olarak gerek toplum olarak devam eder. Cenab-ı Hak ''O lekad ahlakna'' قبلهم من القرون. Onlardan önce nice milletleri helak ettik. Onlara azabımız geldi. Min ba'dima ما... onlar zulmettikten sonra onlara azabımız geldi, onları yakaladı. ثم باثناكم خلفاء في الارض من بعدهم. Şimdi onlardan sonra sizi yeryüzüne artışık bir şekilde getirdik. Bir nesil ardına diğer nesil olmak üzere. Sizi niye getirdik? Linan لُرَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ Bakalım siz nasıl yapacaksınız. Dolayısıyla öncekilerden ve öncekilerin sanandığı mahiyetten farklı bir e, varlık alanı içerisinde değiliz, farklı bir mecrada da değiliz. Aynı sıralı bir şekilde şimdi gelmiş durumdayız. Eğer Cenab-ı Hakk'a karşı kayıtsızlığımız ve zulüm ve nankörlüğümüz, Bunca nimeti Cenab-ı Hak özellikle bilim ve teknoloji alanında, önceki ümmetlere yaşatmadığı kadar büyüklükte bir nimeti yaşatırken, bunu Allah'tan bilip, Allah'ın bir lütfu olarak Cenab-ı Hak'ka karşı saygımızı çoğaltacağımıza, حَتَّى اِذَا اَخَدَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَّيَّنَتْ Yeryüzü olanca güzelliğine kavuşmuşken ve böyle süslü ve güzel göz alıcı bir boyuta gelmişken, وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ Biz sakinleri de ona artık muktediriz, ona artık her istediğimizi yaptırıyoruz. Madenlerini çıkarıyoruz, bineklerimizi e, havada, karada hatta uzayda ondan sağlıyoruz. Daha diğer nicelerine de gözümüzü diktik. Biz bu sahipsiz uzayın yegane sahipleriyiz zannetmeye başladığımızda. وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا Eteha emrune. Bu kadar Cenab-ı Haksız, Allahsız bir düşünceyle hayatı kurmaya kalktığımızda, hayatın sahibi tekrar bize kendisini hatırlatır. Eteha emrune. Leylan, o nehara emrimiz çıkar gelir. İster bir gece, ister bir gündüz. Ve cennet ha hasciden, ke anlam Onu yerle bir eder. Sanki dün o imar edilmemiş, sanki o dün olanca güzelliğe kavuşmamış gibi biçilmiş halde dün düz eder. Aşağılınah hacidan ke anlam tağna bilams. Aklıma bu sözü getiriyorum. Aklıma bu sözü getiriyorum. Aklıma bu sözü getiriyorum. Aklıma bu sözü getiriyorum. Aklıma bu